Herkese merhaba, Diğerken başlıyor. Açık Radyo 94.9'dayız, canlı yayındayız. Yayın masamızda Ferhat Kabil var. E, ortağım Damla Özler burada. Merhaba. Ben Rauf Kösemen. Başlayalım, sosyal fayda üzerine konuşuyoruz. Diyerken de her zaman olduğu gibi çeşitli sosyal fayda iletişimlerinden örnekler vereceğiz. Dünyada yapılmış kampanyalardan e, örnekler vereceğiz. Bunlar e, standart <gülüyor> reklam kampanyalarından farklı olarak bir ürün satmak üzere değil... ...bir fikri insanlara anlatmak üzere yapılmış kampanyalar. Greenpeace ile başlıyoruz. Bugün e, yine dünyanın dört bir köşesinde birçok kıtadan ve farklı ülkelerden ve farklı meseleler üzerine odaklanan kampanyalardan konuşacağız. Rauf'un ilk söylediği gibi bir Greenpeace kampanyası ilk kampanyamız ve e, Güney Afrika Greenpeace... ...kampanya. Çok basit bir kampanyamız var. Aslına bakarsanız tek bir görseli var kampanyanın. Bildiğiniz o hediyelik olarak da alınan kar küreleri var ama kar küresinin içinde ee, kardanadan bulunmuyor. Boş bir kar küresi görüyoruz. Tek bir mesajı var. Olmadığında çok ararsınız. Şu anda Güney Afrika'da kış ve kar görülmüyor. Ee, evet bu aslında yaratıcılığın standart yöntemlerinden biri üzerine kurulmuş <gülüyor> ama bunlar öyle yöntemler ki her seferinde yeni bir şey ile karşılaştığımızda yeni bir uygulamasıyla karşılaştığımızda aynı şaşırtıcı etkileri verebiliyorlar e, bu klasik yöntemlerden biridir dedim e, açıklayayım onu bir şeyi yok edersiniz ve yokluğunu gösterirsiniz bu standart e, yaratıcılık yöntemlerinden biridir Burada da yokluğunu göstermiş ama tabii bir kar küresinin içindeki yokluğunu göstermek gibi e, yaratıcı dokunuşlar yapmış. E, yani biz bunu işte bir mekanın içinde zaten işte geçen yıl ki karlı halini e, o bir şehrin falan gösterseydik karsız haliyle bu normal bir mevsim geçişinin e, içindeki bir şeymiş gibi gözükecekti. Ama bir sembol üzerinden işte evinizde e, kar yağışını e, gördüğünüz, sembolize ettiğiniz, ters çevirdiğinizde, çalkaladığınızda... Ee, ...onu izlediğiniz bir e, küre üzerinden yapılmış. İşte Noel küresi de denir bunlara, kar küresi denir. Ee, i̇çinde bir miktar sıvı vardır. Sıvının içinde e, bazı cisimler hareket ederler. Altında da işte bazen Kremlin Sarayı'nın, bazen işte ne bileyim Kars'taki postanenin... ...şehre göre e, şeyleri bulunur, e, figürleri bulunur, mimari figürler. Bunların üstü karla kaplanır, kar yere dökülür. İşte burada da bir e, şeyin kardan adamın bulunduğu bir, bir form varmış. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Kardan adamın üzerine takılan, kaşkol kafasına takılan e, bir e, melon şapka, işte burnundaki havuç falan gibi şeylerin hepsi, işte küçük kömür parçaları gözler için gelen şeylerin hepsi e, boşta duruyor. E, bir damla bile kar görmüyoruz veya karı sembolize eden bir şey görmüyoruz. E, çok güçlü. Yani her gördüğünüzde, yeniden e, etki yaratan bir yöntemdir. O yöntemi kullanmışlar. Çok da iyi bir işçilik var bu arada. Tam nefes aldım bir şeyler söyleyeceksin <gülüyor> Damla ama onu da söyleyeyim. Çok da iyi bir e, şey işçiliği var foto manipülasyon işçiliği var yani evet. gerçek bir fotoğraf değil öyleymiş gibi yapılmış. Bu çok yeni bir kampanya değil birkaç yıllık bir kampanya ee, olmadığında özlediğimizi son birkaç yıldır yaşayamadığımız kışlardan da görüyoruz küresel iklim değişikliği sayesinde. E tabi her zaman her yerde kış yaşayamamak şeklinde tezahür etmiyor burası Afrika için geçerli olan bir şey yani alışkın olduklarının dışında bir şeyle karşılaştırmışlar. E, tersine de bazı yerlerde aşırı kışla kendisini e, karakterize ediyor. Aslında iklim değişikliği meselesi bir şeyin yok olması işte artık yağış olmaması ya da artık çazda güneş olması gibi değil. Her şeyin aşırılaşmasıyla kendisini ifade ediyor. Dolayısıyla e, kışın kar yağmaması da aşırı bir şey hakikaten her zaman kar yağan yerlerde. Green pis söz açmışken yani bir başka Greenpeace kampanyası Ama bu sefer İspanya Greenpeaceten bir kampanya bu kampanya Aslında Türkiye'ye de çok ilgilendiriyor yani alıp olduğu gibi uygulasak e, hiçbir farkı olmayacak mesajın gibi bildiğiniz gibi İspanya'daki emlak krizi patlamadan önce çok büyük bir yapılaşma geçirdi İspanya e, kıyıları buna karşı yapılmış bir kampanyadan bahsediyoruz görsel olarak bildiğimiz e, beton karkasını görüyoruz Aslında altı beton döşenmiş üstüne de o Demir karkas döşenmiş. Fakat bu İspanya kıyısını temsil eder bir biçimde görünüyor. Hatta kıyı şehirlerini de yerleştirmişler betonun çeşitli yerlerine. Fazla yapılaşma kıyı sahil şeridimizi mahvediyor diyor. Fazla yapılaşma sahil şeridimizi, şehirlerimizi, kentlerimizi, dünyamızı mahvediyor Rauf Kösemen. Evet güzel de lafmış. Overbuilding diyor. Ya fazla yapılaşma, aşırı yapılaşma diye çevirmek yapılaşma, lazım. Yani evet. Buradaki kavramı. Ee, hakikaten şey kampanya ilginç bir kampanya biraz zor anlaşılıyor yani o yapılaşmanın betonla sembolize edilmesi falan ama e, bir harita işte kıyıların varlığını gösteren bir harita ve kıyılardaki küçük kasabalardan büyük şehirlere kadar şehirlerin yerleri yerleştirilmiş ee, bir betonun üzerinde olur ya öyle desenler kendiliğinden oluşur hatta onlara anlam veririz bak burada kuş var burada işte adam ağzını açmış bağırıyor filan gibi ee, tam buna benzer bir formda harita gerçekleştirilmiş. Ama yani o haritanın harita olduğu anlaşılmayacak korkusuyla üstüne noktalar koyup şeyleri <gülüyor> yazmak zorunda kalmışlar. Bu fikrin bir boşluk e, içerdiğini gösteriyor. Yani şehirleri yazmak zorunda kalmaları oranın harita olduğunu anlatmak için. Ee, pek karakteristik bir harita olmaması yüzünden de bu olabilir. Yani İtalya'da olsaydı durum başka olabilirdi. Mesela daha karakteristik görüntü ya da işte Marmara'yı yapsaydık. Durum başka olabilirdi. Hatta Marmara'da adından geliyor ya mermer, pürüzsüz... Evet. <gülüyor> ...daha da güzel olabilirdi yani orada. <gülüyor> e, bu arada merak eden dinleyicilerimiz varsa... ...üzerinde konuştuğumuz kampanyaların görsellerini... ...veya varsa video kampanyasıysa bir e, film çekildiyse kampanya ilgili... E, ...bu filmleri de Mira İstanbul e, adresinden Twitter üzerinde paylaşıyoruz. Oradan bakabilirler. Hatta geçmiş programlarda konuştuğumuz kampanyalarla ilgili bilgilere de... ...buradan ulaşabilirler söylemiş olalım. İyi... E, Değişik konular dedik ve değişik ülkeler Dedik ee, Güney Afrika'dan İspanya'ya Sıçradık oradan da Almanya'ya geçeceğiz ee, Yapan sivil toplum kuruluşu e, Gençlere yönelik e, Bir sivil toplum kuruluşu ve Gençleri alkolden e, uzak tutmaya çalışan bir STK. Almanya'da genç e, alkolizmi ciddi problemlerden biri. Buna karşılık yapılmış bir kampanya. Yine bir fotomanipülasyon örneğiyle e, karşı karşıyayız. E, billboard yani... ...şehirdeki büyük e, reklam panoları... ...için yapılmış bu kampanya... ...bir e, gencin... ...sanki cam parçasıymış gibi... ...sokağa düştüğünü, bedeninin... ...ve parçalara ayrıldığını görüyoruz... ...don't throw yourself away... ...kendini çöpe atma... ...diyor e, mesajda... ...bana biraz çok e, sıradan... ...evet bir fotomobilinplasyon var ama... ...gençler buna baktığı zaman... ...eyvah kendimi çöpe atıyorum der mi... ...bu iş çalışır mı... ...bir soru işareti daha çok... <gülüyor> <gülüyor> Pardon, biz çok iyi fotomanipülasyon yaparız kampanyası olmuş gibi. Ee, öyle bir şey var evet, Hani bu aslında bir kırılmış vazo e, gibi sembolize edilmiş. E, bu kırılmış vazonun, hani bir vazonun nasıl e, kırılırsa bir yere atıldığında öyle bir e, tepki veriyor buradaki genç e, beden. E, kılık kıyafetinden e, anlıyoruz genç olduğunu, i̇şte altında bir jean var, üstünde bir tişört e, var. ...işte ne bileyim böyle bir günlük... E, ...günlük demeyelim de... ...yani herhangi bir gece hayatında sokağa çıkmış... ...gibi bir makyajlı bir... E, ...genç kızdan e, söz edebiliriz... ...burada genç kadından söz edebiliriz... E, ...yani biraz... ...tabii fazla şey... Hmm, didaktik. Evet didaktik, didaktiğin ötesinde de... ...biraz şey... E, ...cümleyi bulamadım... E, ...egzajere... ...yani e, aşırı... E, ...şey yapılmış... Ee, yüklenilmiş üzerine yani bu aşırı yüklenme meselesi çoğu zaman çalışmaz çoğu zaman bu ben değilim duygusu yaratır zaten ee, kendisi olduğunu düşünüyorsa insanlar e, bu tür bir şeyi de işte alay ederek ya da uzak durarak e, bir şekilde kendilerinden de uzaklaştırırlar İletişim hedefine ulaşıyor mu? Çok emin değilim. Yani kaygılarında haklısın gözüküyor. Bir de burada şöyle bir şey daha var. Genelde özellikle e, alkol karşıtı, uyuşturucu karşıtı kampanyalarda... Tırnak içinde ebeveyn dili kullanan bir söylemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu belki de işin doğası gereği hani gençlere aman ha yapmayın dediğin bir şey ama... ...gençlerin daha özdeşlik kurabilecekleri, daha mesajı alabilecekleri mesajlar yerine... ...evde de aslında hayatını heba ediyorsun diyen ebeveynlerle aynı tondan konuşuyoruz. Ee, o zaman da kampanyaların işe yararlığı azalıyor. Evet yani tam olarak öyle bu galiba bir reklam ajansının sosyal sorumlu kampanyası gibi görünüyor yanlış mı biliyorum? Yok Almanya'daki sivil toplum kuruluşu için çalışmış yapılmış bir kampanya bu yani tabi ücretli mi pro bono mu yapıldığı konusunda bir bilgimiz yok ama çok çok reklam ajansı iyi bir foto manipülasyon var ödül de almıştır diye düşünüyorum bir yerlerden ama ödül almak için yapılan kampanyalardan birini çok anımsatıyor öyleymiş gibi bir başkası gerçekten ödüllük bir kampanya ama e, oldukça da etkileyici yani. evet ben buna ödülü verdim. <gülüyor> Elon'un bir kampanyası daha önce diğer kamda Elon'un kampanyalarından hiç bahsetmemiştik pek çok sivil toplum kuruluşunu ele almıştık ama e, bu sefer Elon'dan uluslararası çalışma örgütünden e, bir kampanya üzerine konuşacağız. Elon'un küresel olarak mücadele ettiği en önemli şeylerden biri biliyorsun e, köle ticareti ve zorla çalıştırılmalar e, sanki ki başka bir yüzyıldan konuşuyormuşuz e, gibi hissedilse de dünya üzerinde hala köle ticareti mevcut. İnsanlar ülkelerinden alınıyor, çalışmaya da vize vaatleriyle başka ülkelere götürülüyorlar. Buralarda sadece de e, fuhuş sektöründe değil, pek çok sektörde pasaportlarına el konularak zorla çalıştırıyorlar. Hatta çok yeni olarak da Suudi Arabistan'da e, bir Biliyorsun ev e, işçisi patronu tarafından tecavüze uğrarken patronunu öldürdüğü için idam edildi. E, bu Endonezya ile Suudi Arabistan arasında da çok ciddi bir diplomatik krize sebep oldu ama olan olmuştu. Genelde ev içi çalışanlarda pasaportlarına el konularak çalıştırılıyor. Kısacası köle ticareti günümüzün hala en büyük problemlerinden biri. Bunun için yapılmış bir kampanya bir dergi ilanı derginin tam orta sayfasını almışlar. Açtığınızda iki iki tane el ve o iki elin üzerine geçirilmiş prangaları görüyorsunuz. Ve biraz daha sayfayı açtığınız anda prangalar kırılıyor. Fakat kırıldığında altından çıkan yazı köle ticaretini bitirmek bu kadar kolay değil. Evet. Ee, bu da yine standart yaratıcılık yöntemlerinden biri kullanılmış. <gülüyor> Mecra'nın gücü kullanılmış. Yani bir kitabı veya bir dergiyi açtığınızda o dergi'nin tam açılabilmesi için bir gerilim yaratmış oluyorsunuz. Onun üzerine bir şey yapıştırırsanız bir... E, bu, e, ...kağıt, bant vesaire ve o bandın da işte kopması gerektiğini düşündüğünüz yere bir, bir iz bırakırsanız... E, ...kullanıcı, okuyucu o e, şeyi açtığında, dergiyi açtığında... ...bu iz e, hızla yırtılmasına neden olabiliyor. E, benzer başka kampanyalar vardı. İşte bir yara bandının kampanyasını hatırlıyorum. Mesela bu yöntemle yapılmış, yine yani mecranın kullanıldığı... Derginin ortasında var olan tel zımbanın e, bulunduğu yerde bir el var. İşte o oradan hafif o parmaktan hafif bir kan sızıyor gibi. Yani orada bir tel var ve onu kullanıyorsunuz. Burada da mecranın e, doğal kullanımından gelen e, işte güç gerilimi e, diyelim ona teknik bir ifadeyle söylersek. O kullanılmış oldukça yaratıcı. Biraz maliyetlidir tabii böyle reklamlar yapmak. Çünkü... Mecran içinde özel işçilik gerektirir. Yani bu kaç tane basılıyorsa bu... E, ...ürün, kitap ya da dergi... ...o kadar sayıda e, el işçiliğiyle... ...bu ürünler üretilir. Ama çok etkili. Özellikle altından çıkan yazı yani... ...bu kadar kolay değil yazısı... ...meselenin ne olduğunu... ...gösteriyor. Hedef göstermiyor. Yani bir... E, işte ...call to action dediğimiz yani... ...bir harekete çağrı... ...bir, e, bir şeye, bir işe eyleme... ...bağış yapmaya... İnternet sitesi tıklamaya ya da buna benzer bir şeye çağrı yapmıyor. Sadece bize durumun varlığını gösteriyor. E, bu manada baktığımızda e, evet e, iyi bir reklam yaratıcılığı dolayısıyla da hani ödüllük bir kampanya e, dediğin gibi gözüküyor. Lakin hani sahadaki işleyişi ne olmuş? Buradan nasıl bir sonuç alınmış merak ediyorum doğrusu onu. Burada bir müzik arası verelim istersen. Ya, sen, sen merak etmeye devam et. Müzik evet. <gülüyor> ee, bir kısa müzik arası verelim. Ee, çünkü çok farklı alanlardan epey de ağır meseleler üzerine konuşuyoruz. Şarkımız bugün ona uygun aslında. Johnny Clark'tan e, dinleyeceğiz. Cruel, Crazy, Beautiful World. Yani zalim, çılgın ama güzel dünyamız. erkem devam ediyor. Dünyadan sosyal medya kampanyaları, sosyal fayda kampanyaları e, izlemeye devam ediyoruz anlatmaya, üzerinde konuşmaya. Bu seferki kampanyanın başlığı sigara öldü. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyoruz bu sefer de. Afrika, Avrupa ve ABD. E, rotamız böyle gitti bugün. Colorado, e, Halk Sağlığı Departmanı tarafından yaptırılmış bir kampanya bu. E, hem kampanya filmi hem de outdoor mecralar kullanılmış. E, filmde de outdoor mecralarda da aynı mesaj veriliyor. Film oldukça dramatik bir film. Daha çok böyle bir e, sokak e, sanatı tarzını kullanıyor. Şey, e, çok dramatik e bir ses... Evet. E, stansil kullanıyor. Stansil ama evet. hareketli... Ya ona ne diyoruz? Motion tipografi dediğimiz yani kinetik, kinetik tipografi. tipografi hareketli, evet. hareketli yazılar diyelim. E, o yöntemle ama stansil kullanarak yapılmış. Ee, ve... Bir hikaye anlatıyor ama çok dramatik bir hikaye diyor. Bir zamanlar çok iyi olduğu zannediliyordu. Hatta sağlığa bile iyi geliyor deniyordu. Ama sonra ne kadar kötü olduğu anlaşıldı diye giden e, bu bildiğimiz e, derin tonlamayla film devam ediyor. Ve en sonunda diyor ki artık bitti sigara öldü. Sigaret is dead zaten. E, sen de ölmüş bitmiş bir şeyin peşinden gitme. İlginç. E, filmin daha e, etkili yapılması mümkündü. Çünkü sigara öldü. Yok olmuş bir şeyin e, peşinden sürüklenme, sen de o, onun kaderine ortak olma diyor bize değil aslında. Michael Moore tarzı bir sigara cenazesi görebilirdik mesela görebilirdik. değil mi? Tutun e, ürünleri cenazesi. E, yani evet ama daha da yaratıcı olabilirdi yani illa öyle olması gerekmiyordu. Ama fikir yani burada arkada yatan çekirdek strateji o kadar güçlü ki e, bize işte içme demiyor yani meşruiyeti kalmadı diyor. Bir manası kalmadı. Hayattaki karşılığı yok artık diyor. Sen hayatta karşılığı olmayan bir şeyle uğraşıyorsun diyor. Aslında sigaranın ilk dönem yapılan reklamlarının tam tersini uygulamış. E, sigara artık moda. Herkes içiyor. Sen niye içmiyorsun? Bak işte erkekler içiyor. Kadınlar da içerse işte daha da güçlü olurlar. Erkeklerin karşısında avantajlı olurlar. Ya da işte sigara sadece işçilerin içtiği bir şey değildir. Ofis işçileri de bunu içebilir. E, falan derken şimdi tam tersine yani yok öyle bir şey ya. O öldü. Yani bunlar da artık Açık Rezillik. gerçekler yani bir hakikat var. Zamanında şunlar şunlar oldu. Şimdi akciğer kanseri yaptığı başka şeyler yaptığı bunların tamamı artık gerçekler. Sen niye bu şeyin peşinden ölmüş bir gerçeğin peşinden gidiyorsun diyor ve bence iyi yapıyor. Bir başka kampanyaya geçiyoruz. Dünyadaki farklı meseleler demiştik. Yine önemli meselelerden birini konuşacağız. Bir doğrudan postalama e, Yöntemi kullanılmış Bu kampanyada e, Köpek balığı projesi tarafından e, yapılan Köpek balığı projesi adlı Sivil toplum kuruluşu tarafından yapılmış Frankfurt e, kökenli bir kampanya e, Kampanya Köpek balıklarının Yüzgeçleri için avlanması karşısında Farkındalık oluşturmayı hedefliyor Özel bir e, zarf Tasarlamışlar ve basmışlar Bu zarfta aslında kapalı iken, köpek balığı yüzgeci olduğunu tam anlamadığın e, bir hali var zarfın kapanan bölümünde. Fakat zarfı açıp yırttığın anda e, elinde bir köpek balığı yüzgeci kalıyor ve içindeki boya dağılarak kan oluyor. Köpek balıklarının yüzgeçleri için avlanmasına izin verme diyor. E, aslında ilk başta baktığınızda köpek balığı yüzgeci olduğunu tahmin etmek zor değil. Yani figürün şeklinden e, hatta hani oraya böyle bir... ...buradan açınız bölümüne makas falan koyarlar ya... ...makas yerine böyle bayağı bir... E, ...kama gibi bir bıçak koymuşlar. O manada da neyle karşılaştığınızı anlayabiliyorsunuz. Ama mesela pek orada değil yani... ...anlasanız bile son noktada önünüze bir zarf gelmiş... ...onu bir yerden açacaksınız. Zaten orada da buradan açınız diyor sizi yönlendiriyor... ...bir merak uyandırıyor. O merak yüzünden e, buradan yırtıyorsunuz ya da açıyorsunuz... ...herhangi bir şekilde keserek açıyorsunuz. Yırtıldığı yerde... Bir kırmızı mürekkep e, şeyi yapılmış. bloğu bırakılmış oraya. O, o serbest kalıyor. Yani o serbest kaldığında da etrafa e, o mürekkep bulaşmaya başlıyor. E, ve işte size e, söylediği şeyi aslında yazılı olarak bile söylemesine gerek olmayan. Yani elinize aldığınızda ne olduğunu anlayacağınız bir şey. Doğrudan postalama yöntemi iyi bir yöntem. E, etkisi de güçlü. Ama bu yöntemin bir dezavantajı var. Sınırlı sayıda insanın e, önüne gönderebiliyorsunuz bunları. E, lobicilikte falan çok işe yarıyor. Özellikle karar alıcıların e, etkilenmesinde işe yarıyor. Zaten de bu yüzden. Evet tam onu Kampaya... söyleyecektim. Karar vericiler ve politika yapıcılara gönderilmiş bir doğrudan postalama örneği bu. Evet ama bunun etkisinin... ...yığınlara yayılması ya da e, pek çok insan tarafından fark edilmesi meselesi içinde... ...işte burada yapıldığı gibi yapıyorsunuz. Yani bunu fotoğraflıyorsunuz ve o hikayeyi paylaşıyorsunuz. Böyle bir e, şey yaptık, kampanya yaptık diyorsunuz. O zaman da işte e, etkinin yayılmasını sağlıyorsunuz. Oldukça güçlü e, ve harekete geçirici gibi gözüküyor. Ama hiç kendimi hani bir karar vericinin yerine koyamıyorum. Yani öyle bir pozisyonda bulunmadığım için... Etkiliyor mudur yoksa ah bir yani böyle de yapmasalardı. Zaten ben biliyordum etkisi mi yaratıyordur. Yoksa eyvah ben buna ilişkin bir şey yapmalıyım mı diyordur insanlar. Emin değilim çünkü zaten hani karar verici dediğinize bunu böyle göstermeseniz de bir probleme ikna oluyorsa olur zaten. Yani öyle bir şey var. Buradaki yaratıcılık biraz daha işte etrafa yayılırsa o zaman şey yapılabilecek üzerinde konuşulabilecek. İşte bu anlattığım yöntemle. E, bloklarda ya da haber sitelerinde yayınlandığında etki yaratabilecek bir şey epey bir e, kampanya başlığı ve epey e, coğrafi konum e, kavradık bugün, e, kapsadık e, diğer kamda 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Rauf Kösemen ve Damla Özler yapım masamızda da Feryal Kabil vardı sizlere dünyanın çeşitli yerlerinden sosyal fayda kampanyaları örnekleri sunduk, haftaya yine Burada sizinle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.